Başlayalım hacivat. Nasılsın gözüm? İyiyim hacivat, sen nasılsın bakalım? İyiyim iyi olmasın ama sana biraz kırgın Yahu ben sana ne yaptım ki niye kırgınsın? Ne zamandır bana bir yemek sözüm vardı ama hala davet etmedim. Ha haklısın hacivat ben ne yapayım? İnsan artık birbirimizi yemekteyiz yemek programından sonra misafir çağırmaya çekiniyor vallaha. Neden mi şu anlamadım ki? Yahu sen evine misafir çağıracak... Onca yemek yapacaksın, ter dökeceksin, masraf edeceksin. Misafir daha çorbayı kaşıklamadan öflenecek, pöflenecek, tabağa geri itecek. Ben o tabağı alır adamın kafasına geçirdim yahu. Korkma efendim, ben öyle tabağı falan geri çevirmem. Sonra ben sofraya soğan, sarımsak getireceğim, yemeğin yanında mis gibi. Adam kalkıp öf bunun kokusundan bayılacağım deyip fenalık geçirecek. Ben o soğanı alır adamın ağzına doldururum valla. Efendim ben soğanı da sarımsağı da pek severim. Sonra gücüm neye yettiyse Allah ne verdiyse hazırlayıp önüne getireceğim. Bunlara da yemek mi diyorsun deyip bana çemkirecek öyle mi? Ben o adama ekmeği suna banıp aç diye yediririm valla. Ben ne verirsen ver şükrederim kara gözüm. Şükredeceksin tabii ki. Misafir dediğin zehir de olsa yer çeker gider. Ev sahibini laflarıyla dövmez. Dövene ben de girişirim halim Allah. Elim armut toplamıyor yahu. Bilmem anladım Baci Yivat. Anladım Karagöz'üm anladım. Laf aramızda kalsın. O yemek programına ben de katılacağım. Ve sırf bu zamana kadar konuştuklarına inat... Acılı mı acılı, tuzlu mu tuzlu, ekşi mi ekşi yemek yapacağım ve koyacağım önlerine. <gülüyor> Masanın altından da göstereceğim sopamı. Gör bakalım dillerini yutmuş gibi yiyecek, yemekten sonra ellerine sağlık, bereket versin diyecekler mi demeyecekler. Derler Karagöz'üm derler. Vallahi derler. Yok onlar Karagöz'e misafir olmamışlar daha. Şimdi sen beni yemeğe davet ediyor musun, etmiyor musun? Ben onu da anlayamadım. Beni duydun. Misafir gibi misafir olup yemek yemeye geleceksen buyur gel. Yoksa sopa yersin benden söylemesi. Anladım Karagöz'üm anladım. Sen bu akşam benim için bir tabak fazla koy sofraya. Sopa değil de yemek yiyenlerden eyle yarabbim. Bir şey mi dedin acıvat ee, Şimdiden teşekkür ederim Karagöz'üm. Davet eden dilin dert görmesin inşallah. Amin amin cümlemizin. Efendim kendimizi yemeğe kabul ettirdikten sonra geldik programımızın sonuna.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 Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşş, gürültü yapmayın stüdyodayız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>